الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا أن هدانا الله الحمد لله القائل في محكم التنزيل لنبيه الكريم ثم جعلناك على شريعة من أمرنا فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم الصادق الوعد الأمين محمد ابن عبد الله القائل في سنته المطهرة من تشبه بقوم فهو منهم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 <gülüyor> bugün iman dersinin 167. dersindeyiz. İmanın rükünlerindeyiz. 5. rükünde, onda da küçük alametlerdeydik. Küçük alametlerde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Duhurul fiten, fitnenin ortaya çıkmasında. Bundan önce sekiz fitne işledik. Bugün dokuzuncu. Dokuzuncu fitne İttiba'a sünneli el sâbiqa. Geçmiş ümmetlerin yollarına uymak. Geçmiş ümmetlerin yollarını e, onlara tabi olmak. Onların yollarına tabi olmak. Bu büyük bir fitnedir. Bunu bilmemiz de bizim için çok önemlidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu fitneni haber verdiğinde muhakkak bizim kurtuluş yolumuzdır. Yemde Ebedi, azap, işkence yolumuzu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu neden aydınlattırmıştır. O ne nedir? Haber vermiş ümmeti, diğer ümmetlere tabi olur, onların fitleri, fitnelerine uyar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu fitneyi haber verirken bunu da biz bilmemiz lazım. Neden? Neden? Çünkü bunu bilmemiz bizim kurtuluş yolumuzdur. Dünyanın iki sonucu var, üçüncüsü yoktur. Her sonuca da bir yol seni götürür. Birinci ebedi mutluluktur, adı cennettir. O da ona da sırat müstakim yolu götürür. Onun da önderi, lideri, şimdi Rasulullah'tır ve ona tabi olan dört imam muhakked. Tüm bunların eteğine sarıldı cennete gider. Diğer de dalalet yoludur, önderi de iblistir, şeytandır başında. Kim olara uysa, cehenneme ebedi azap işkenceye gider. Üçüncü yol yoktur. Bu çi yol var. Onun için biz bu yolları bilmemiz lazım. Bazen dedik ki biz hakiki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yolunu, sırat müstakimi bilmemiz lazım. Her musulmanın üzerine farzdır. Bazen de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeytan, düşmanımız sinsi olduğu için onun planlerini bize açılamıştır. Onu da ondan önce Allah subhanahu Taala teala Kur'an'da ne diyor? وَلَا تَتَّبِعُوا خُتُوَاتِ şeytan. Şeytanın adımlarına uymayın, dikkat edin ona. Şeytanın adımlarından da nedir? Bu ümmet geçmiş ümmetlere uyar. Neyle uydular bunlar? Niye sahabe uyumadı? Niye tabi uyumadı? Niye o dönemden sonra yavaş yavaş bu ne oldu? Bu kapı açıldı. Neden? Çünkü ne kadar iman var şeytan işleyemez. Onun için bu fitneleri bilmemiz şeytanın neyindendir? Adımlarındandır. Şeytanın planlerini bozmak için bu yolları bileceğiz. Ondan dolayı bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Neyi haber vermiştir? İnnehu benim ümmet Ayrılırlar. Paramparça olurlar. Geçmiş ümmetler gibi. Çünkü şeytan aynen. Bir içimi de çoktur. Nereden başlamış? Cennetten başlamış. Bugüne kadar kıyamata kadar da devam eder. Yahudi Hristiyanları nasıl dağıtmışsa bu ümmeti de aynen dağıtır. Çünkü neden? Sırat müstakim yolunda bir timsektir. Bir engeldir. Her sırat müstakim yolcusunu engellemesi lazım. Hem de engellemek değil, yoldan kaydırması lazım. O yolu da kaydırsa dalalet yoludur, şeytanın yoludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Bu ümmet Yahudiler, Hristiyanlar gibi dağılırlar. Sırat müstakim üzerinde kalmazlar. Bir de şeytan dedik sinsidir bir içimi de var. Kavgası babamızdan cennetten başlamıştır. Biz işsak zavallıyız. Bir içimimiz yoktur. Ama Allah subhanu teala bir tarihin bir içimini bize tarih olarak Kur'an'da sünnette anlatmıştır. İbret alın aynen hataya düşmeyin. Ama gaflet kimliğimizde var. Gaflete kapılıyoruz. Şeytan da bunu biliyor oradan bize darba vuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş, bu ümmet dağılacaktır. Bu ümmet sırat-ı müstakim üzerinde kalmayacaktır. Şimdi bir tane sırat-ı müstakimden çıksa bilir artık saptı. Ama şeytan da uyanıktır. Hemen saptım bir de yola gelirim. Şeytan ne yapar? Bazı insanları her insana işleyemez. Her insana göre bir plan verir. Çünkü her insana aynen şehvet aynen engel işlemez. Bin bir çeşit hilesi var onun. Sırat-ı müstakimden alsa seni, "Aa ben çıktım yoldan." Dersin bir de dönersin. Ama gelir sırat-ı müstakim üzerinde, sene diyersen, "Sen sırat-ı müstakim üzerindesin." Halbuki ne yapmış, seni çıkartmış, sen haberin yoktur. Yani Sırat et müstakim üzerindesin ama içini boşaltmıştır. İşte onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Yahudiler yetmiş bir fırkaya, Hristiyanlar yetmiş ki, benim ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılır. Ne demektir ayrılır? Yani ihtilafe düşerler. Bu ihtilaf nedir? Bu ihtilaf, o ki ümmette yaşandığı gibi bu ümmette de yaşanır. Hem de Yahudiler 71 ise Hristiyanlar 70 ki biz daha bir dene fazla eklemişiz. Demek ki şeytan düşmanımız bu konuda iyi iş yapıyor. Ama biz maalesef Müslümanlar ne olmuşlar bu konuda şeytana uymuşlar. Biz uymayalım diye bu türlü fitneleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Biz buna ne yapacağız? Sarılacağız. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seteftariku ummeti ala thalâthe ve mille. Benim ümmetim. Geçmiş ümmetler diğer hadislerde Beni İsrail yetmiş bir Hristiyanlar yetmiş ki benim ümmetim benim ümmetim 73 fırkaya ayrılır. Kulluha fin nar. Hepsi ateştadır. 73 fırka ataştadır. İlla vahide. 73'ünden birisi. Yani yetmişki ataştadır bir fırka ateşta değil. Ashab-ı kiram hemen soruyorlar. Ya Resulü, hangi fırkadır? Hemen sarılarım ona. Hata yapmayalım. şeytanı uymadım. Ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ma <mâ> ana aleyha el yevme ve ashabi. Bugün ben ne üzerineyim? Ashabım hangi din üzerinedir? bu ı müstaklendir. Bu sizi cennetin kapısına götürür. Diğerler nedir? Uymaktır. Dalalet yoludur. Yemekçi şeytan iş başındadır. Bir rivayette Resulullah diyor. Cem'ate sarılan. Cem'at nedir? Yani ashab-ı kiranın bu da nedir? Bizim kaynağımız nedir? Kur'an sünnet bir de ne var? İcma. İcma nedir? Ashab-ı kiram Kur'an sünnetten bunu anlıyoruz. Kur'an sünnet budur. Bu icmadır işte. Bu cemaattir işte. Birinci cemaate uyan kurtarır. Bunların da bugün de dört imam temsil ediyor. Çin dört imama uydu kurtarmıştır. Gerisi nedir? Dalalat yoludur. Allah korusun. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bize haber verdiğinden dolayı biz ne yapacağız? Bakacağız. Sırat-ı müstakim nedir? Ona sarılacağız. Buna sarıldık. Eyvallah. Bir de ne devreye sokuluyor? Hudeyf bin Yemen radıyallahu anhü. Dün Resulullah'tan sahabeler, insanlar her sorardı ben şer sorardım. Şeride öğrenim içine düşmüyor. İşte bu fitneler nedir? Şerdir, şeytanın yoludur. Bunları da biz niye işliyoruz iman dersinde? Hatta o fitnelerin içine düşmüyoruz. Eydir, bugünkü dersimizin fitnesi nedir? Geçmiş ümmetlere uymaktır. Geçmiş ümmet yer üzerinde kaç tane var? Üç tane ümmet var. Cereşi şey yoktur. Birincisi Yahudiler, ikincisi Hristiyanlar, bir de Farisler var. Bu üçün met müstakil. Özel şultuları var. Özel yolları var. Yer üzerinde bunlara uymak nedir? Delalet yoludur. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kısaca bize haber vermişti. Şimdi bugün biz inşallah bu hadislere bir göz atarız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda kaç tane hadis söylemiş? Bunların en önemlerini aldım ben. Bunlara bir göz atarız. Buradan hadisten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden ne istiyor? Onu anlayacağız. Ondan sonra hangi konularda ümmet diğer ümmetlere uymuştur? Onlara da bir bakacağız ki içine düşmeyelim. Evet. Birinci hadis Bukhari'de. İmam Bukhari radıyallahu anhu diyor ki Ebi Sa'idul Kudri'den Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La tattabi'unne la tetteb'unne senene men qablukum. Senen men qablukum. Şibran bi şibrin ve bi dira'in. Hatta Diyor ki sizler ashab-ı diyor. Sizler Geçmişlerin sünnetlerine yani yollarına uyarsınız. Yollarına uyarsınız. Şibren bir şibir, zirağın bir zira, arşın ba arşın karış ve karış olanı takip edersiniz. Yani karış ve karış arşın arşın ne demek istiyor? Yani her şeyde olara uyarsınız. Hatta lo seleku, hatta vleu bir çertenkele deliğine girseler siz de onların peşine indirersiniz. Ashab-ı kiram kulakları dik oluyor. Vahim bir şey. Nasıl olur? Biz başımız başımıza ümmetiz. Yarım Yarımada'ya galip geldik. Yok ettik şirki. Kalu ya Resulallah e yehudu ve nasara Bu ümmetler çindir ya Resulallah. Hristiyan Hır ve Yahudileri mi kastediyorsun? Kalefemen kim olabilir? Tebibuları kast ediyor. Bu hadis İmam Bukhari'dedir. Bir rivayette لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا مَنْ كَانَ قَدْ ve وَسَنَنْ Çizsi de aynendir yani yoldur. Bir de İmam Müslim'de لَسَلَكْتُمُوهُ Yani o uyarsınız, o yolu tutarsınız. İmam Müslim'de diyor, o yola uyarsınız. İhtilaflı rivayetler var ise de, hedef nedir? Çertençelen deliğine girersiniz. Onlar girseler, siz de onların peşinden gidersiniz. Bir rivayette de İmam Bukhari'de, Abu Hurayra'dan radıyallahu anhu diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Lâ sa'atu, ''Kıyamet kopmaz.'' hatta ta'khud ummati bi'akhd al-kurun qablaha kıyamet kopmaz hatta benim ümmetim 70 ümmetlerin onların dönemlerine uyacaklar şibrin bi şibr ve diran bi dirâ arşın bi arşın keliş karış bi keliş uyacaklar feqila ya rasulullah dediler ya rasulullah kel farisi ve rum rum'dan faris gibi Fakala, wmen insanı illa ulaik. Kimdir insanlar illa bular? Yani yer üzerinde hangi millet var bulardan başka? Burada Faris ve Rum. Şimdi Rum Hristiyanı temsil ediyor. Rumlar Hristiyanlar. Faris de burada. Fas on biliyorsunuz. İran'da. Bunlar da Şam'da. Bir uzantıları da Kastantiniyede. O bir uzantıları da Roma'da. Bunlar Rum'dalar. İmam Tirmizi'de bir rivayet var. Diyor ki nefsi nefsim onun elinde olan. Allah'a yemin ederim. لَتَرْكَبُنَّ سُنْنَةَ مَنْ kana قَبْلِكُمْ Geçmişlerin, sizden önceki ümmetlerin sünnetlerini uyarsınız. O kafileyi de cidersiniz. İmam Ahmed'te bir rivayet var. O da diyor ki: "Velledi nefsi bi yedihi le terkabunna şunen men kana قبلikum mitlen bi Burada bir ziyade var. Mitlen bi Aynen oların yaptıkları hatayı siz de yaparsınız. Şeytan ne yapacak? Aynen planları insan üzerine uyguluyor. Yani olara ne uygulamışsa onlar sırat-ı müstakimden çıkmışsa siz de aynen sıhhataya düşeceksiniz. Yani tarihten ibret almayacaksınız. Bir rivayette İmam Hakim'de Müstedrek'inde vehim bir rivayettir bu. Sahih'tir. İbn Abbas'tan rivayet oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyade veriyor burada. Diyor: "Lev enne ehaduhum" جامع اِمْرَأَتُهُ بِالتَّرِيْقِي لَفَعَلْتُمُوهُ İbn-i Abbas'tan hakimin müstedrakinde geçiyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki olarak o hadislere diyor ki وَلَوْكِ Bir dene o milletlerden kendi eşiyle sukakın ortasında İlişkiye giriyorsa siz de aynı hatayı yaparsınız. Anlatabildim? Yani kendi eşinle sokakta ilişkiye giriyorsun. Yatak odanı sokaka taşıyorsun. Sahabeler bunu duyarken yani bu hayal ürünü değil mi? Akıllarına gelmiyor ama biz görüyoruz parklarda neler oluyor. Cemide oturuyorsun adam hanımını kucağına almıştır vesaire. Ondan sonra bir rivayet kaldı. O da im, hakimde aynen sahih rivayettir. Bu daha vahimdir. Diyor ki, bunu biz görmedik. İnşallah Allah bize de göstermez bu rivayet. Diyor, hatta inkâne minhum men ate ummehu alâniyeten lekâne fi ummetî men yasna'u dâlik velevçî bir tane geçmiş ümmetlerden kendi anasıyla ilişkiye girse cinsel ilişkiye girse benim ümmetimde de çıkar bir tane aynen o fiili yapar Allahu Ekber bunu elhamdülillah biz görmedik belki olur tek tük ama elhamdülillah Allah bize de bunu göstermez. evet bir de İmam İbni Hacer iki rivayet daha var bununla ilgili Fethü'l-Bâri'de bu hadisleri, Bukhari hadislerini şerh ederken İmam Teberi'den bir rivayet getiriyor. O da diyor ki "La تَتْرُكُ هَذِهِ الْاُمَّةِ şeyen min سُنَّنِ الْاَوَّل۪ينَ hatta تَأْتِيَ Benim ümmetim geçmiş ümmetlerden hiçbir yol koymaz hatta yapması lazım. Geçmiş ümmetler ne yola uymuşsalar şeytanın yoluna benim ümmetimde oluyacaktır. Bir rivayette var aynen imam e, şey e, zikrediyor. E, i̇mam Şafii'nin müsnedinden İmam Şafii rivayet ediyor bunu. Abdullah İbn Amr'ın senedi de sahihtir bunun. Le sun sunnete men kana qablukum hulwaha murra. Dürki sizden öncekilerin yolunu tutacaksınız. İyisini ve acısını, Eyisini ve kötüsünü, güzelini ve çirçinini tutacaksınız. Yani Hristiyan Yahudiler güzel şey yapmışsalar biz onlara uyacağız, kötü yapmışsalar onlara da uyacağız. Evet İbni Battal büyük alimdir, maliki alimdir. İbni Hacer devamlı onunla nakleder diyor bu cemi bu bütün rivayetlerden şu anlaşıyor muhakkak bu ümmet geçmiş ümmetlere uyacaktır. Ve bazı şeyleri kendi döneminde 400 senesinde yaşamış aktarıyor. İbni Hacer de bunu zikrediyor. Şimdi gelelim hadisin anlamına. Hadisin anlamında iki önemli mesele var. Bir diyor onların sünnetlerine uyarsınız He? bir de e, itbe nedir yani sünnetleri ne uyarsınız bir de diyor olarak uyarsınız sünnet nedir ittiba sünnet sünnete uymak nedir Şünnet nedir Lugatçede şünnet yoldur Tariktir matut adet ürf bu bir toplumun sünnetidir. Bunlar ne denirler? Bunlara sünnet denir. Adet ürf yol bu topluma ait olan bir şeydir. Onun için sünnetler dedik. Resulullah'ın sünneti dedir yolu dedik. Sünnet Arapça'da İyi çötü fark etmez. Her çötüye de sünnet söylenir, iyi de sünnet söylenir. Çötü yol, iyi yol. Sünnet de yoldur. Matottır, adet örftir. Yerine göre hepsi kullanılır. Demek ki bu hadislerden ne anlıyoruz biz? Anlıyoruz ki geçmişler ümmetlerin, üç ümmet zikrenin birbiri Faris, Yahudi, Hristiyan hadislerden. Bunlara biz uyacağız âyette geçtiği gibi sünnetullahı sünnetullahı latî kat halat min Allah'ın sünneti Allah'ın yolu nedir? Sırat-ı müstakim yoludur. Ve len tecide Adem'den Resulullah'a kadar Allah'ın yolu değişilmemiştir. Aynendir tevhid yoludur. Onun için sünnet dedik nedir? Yoldur. Eydir, İttiba nedir? Ona uymaktır. Rivayetlerde geçiyor. لَتَتَّبِعَنَّا لَتَرْكَبَنَّا ne, Uyarsınız, alırsınız. Bu rivayetler neye delalet ediyor? Bir rivayetler delalet ediyor. Oların adetlerini, ürfünü, yollarını, matodlarını hepsine uyarsınız. İttiba nedir? Uymaktır. Sen yolda gidiyorsun, çervanın başı ise sen ona uyuyorsun. Sülünün başında bir koyuncu der, cerisi sürü ona ittiba eder. Buna ittiba derler. Bir tane yolda gidiyorsa sen de ona uyuyorsun. Yani bu hadislerden dalalettir ki bu ümmet eski geçmiş dinlere geçmiş milletlere uyacaktır. Çor çoruna da uyacaktır. Burada ümmet dedik, bu üçte nedir? Bu üçüne uyacak, uyacaklar. Tarihe bakırken, evet bu üç ümmete uyulmuştur. Bu hadislerin toplamında bu rivayetlerden neler anlıyoruz? Anlıyoruz ki, bir, bu ümmet Resulullah'tan sonra bugüne kadar geçmiş ümmetlerin olmuşlar itiba etmişler. Tabii bazı dönemde az, bazı dönemde çok, yenceldikçe yani çok, yen yani çokların içinde azlar da var uymamıştır. Kıyamet gününe kadar gittikçe bu olur dalalete daha yakın olur. Bu ümmetlere uyulur bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neydir? Mucizelerindendir. Dediği çıkmıştır. Bu ümmete de Bu ümmetlerde nedir? Üç tane ümmettir. Yahudi, Hristiyan, Faris. Bu ümmete uydular. Ondan sonra Burada bir şey var. Resulullah diyor benim ümmetim uyacaktır. Eydir bu ümmetin bütünü uyacaktır? Hayır. Bütünü uymayacaktı. Çünkü diğer hadislerde evet hadislerin zahiri benim ümmetim uyacaktır. Ama diğer hadislerde ne var? İstisne var. La tazalu taifetun min ümmeti. Benim bir ümmetimden bir taife var, bir azınlık var, hak nedir Bu hak üzerine olan taifeler bazen kalabalıklar, çoktular. savadul azandır. Genelde olardılar. Sahabeden sonra. Bazı zaman gelmiş bunlar azınlıktılar. Bazı zaman gelmiş ciksek çizilmiş. Az çok orta. Bugün nedir? Bugün de azınlıktılar. Belki bir gün gelir çokunluk olur. 20 sene önce daha az biraz daha çok olduk ama uyman uyanlar daha çoktular. Bu kıyamet gününe kadar böyle gidecektir. Bu hadislerde delalettir. Küçük alametler. Küçük alametler dedik ne zamandan başlar? Resulullah'ın bi'setinden. Ne zamana kadar? Büyük alametler çıkana kadar. Bazıda büyük alametlerden de devam eder. Kıyamet kupana kadar. Evet. Bu hadisler arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisleri zikretmiştir. Çok önemlidir bizim için. Çünkü bu ümmet aynen onların hatasını işler. Bir de gelelim, göz atalım. Bu ümmet ne hataları işledi. Bakıyoruz, bu mucizedir Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Haber veriyor, gaybten. Oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Yahudi Hristiyanlar bir de Farisi verdi. Biz itikatta, Cennel'de, itikat meselesinde Yahudi Hristiyan oydu. Alimler diyorlar, Faris'ten ne aldık? Biz Faris nedir? Ataşa taparlar. Bize, bizde şu anda ataşa tapmadan bir şey yoktur. Onlardan da, alimler diyorlar, yönetim, hüküm yönetimi alınmıştır. Farislerden, mecusilerden hüküm sistemi alınmış. Cebarut, tavutluk Bu sistem alınmıştır. Bugün de elhamdülillah görüyoruz etrafımızda. Yani en iyi anlayan biziz mi? Yani ne kadar cebarutlar var atrafımızda. Beşşar Suriye'de, Sisi Misir'de, ondan önce ne gazzafiler, ne la mubaraklar hepsi geldi gitti. Bunlar da onların başına geliyor. Anlatabildim mi? Bunlar nedir? Onlardır. Yahudilere geldikçe Yahudiler, Hristiyanlar Allah'ın kelamini tehrif ettiler. Kendi alimlerini ilah yerine koydular. Rahbaniyet, bid'at ettiler. Ee, Allah'ın isim sıfatlarını e, iptal ettiler. Allah fakirdir dediler. Putlara, timsallara uydular. Peygamberlerin kabirlerinden mescit edindiler. Vesaire nedir bu? Bakıyoruz bu gidiyor. Saydıkça da Bitmez ne kadar saysak bu meseleler bitmez. Çünkü bu ümmet aynen o ümmete o ümmetlerin yaptığını yapar. Karış ve karış takip eder onu. Mesele vehimdir. İşte Yahudilerden Hristiyanlar özellikle biz onlara uyduk. Bu da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber vermiştir. Biz bunları anlamıyoruz. Şeytan gelip siz bulardan değilsiniz diyor. Bizi ne yapıyor? Uyuşturup kandırıyor. Ümmetin de birçoğu bunun peşine oluyor. Halbuki bir tane bir musulman beş vakit namaz kılıyor. Namazında ne dediğini idrak etse hiç şeytana uyar mı? Hiç Yahudiye, Hristiyana uyar mı? Uymaz. Ne diyorsun Fatiha surasında? İhdi'ne. Dua ediyorsun. Hidayet ver bize. Sırat-ı müstakim. Sırat-ı üzerine bizi koy. Hidayet ver o yolu buluyor. Ey de sen sırat-ı müstakim nedir sordun mu? Sırat-ı müstakimi öğrendin mi? Sırat-ı müstakim nedir? Resulullah'tır. Ashab-ı Dört imam'dır. Onları okudun mu? Ne yapıyorlar? İhdi'ne sırat-ı müstakim diyorsun ama şeytan içini boşaltmıştır. Sadece ne olmuş? Rutinde olmuş. Şeytan için önemli değil. Şeytanın yavruları da öyledir. Bak Amerika en istediği devletten anlaşma yapar. Sen bana çiftet alenen der. Ama alttan ben işimi görüyorum. Humayni'yi getirdiler başa. 60 senedir İran ne diyor? Şeytan Amerika büyük şeytandır. Ama 60 senedir de Amerika hiç İran'ı vurmuyor. Hep Müslüman ehl-i sünnet ülkelerine oluyor. Amerika önemli değil onun için. Neden? Şeytanın talebesidir. Şeytanın adamıdırlar. Şeytan için önemli değil. Beş vakit namazda ihdine selah ama sonuçta on, ne, on nedir? O seni sırat-ı müstakim üzerine bırakmamış. Sonra ne diyorsun? İhdine sırat-ı müstakim sırat-ı lezine en'amte aleyhim o yola götür beni ki onların nimetini tamamladın üzerine. Peygamberler ve onlara tabi olanlar. Hey dur onların yolları nedir? Ne'meti tamamlandı nedir? Sordun mu? Bizi uyuşturmuş burada. Gayril <gülüyor> mehzubi aleyhim velad dalim. Bu yollara uydurma bizi. Kimler? Gazep inmiş üzerlerine dalalat yoluna düşmüşler. Eydin sen dedim mi dalalat yoluna kim düşmüş Hristiyanlar kimin üzerine gazap geldi Yahudiler oları bildin mi ne, neden gazap geldi üzerlerine neden Yahudiler Hristiyanlar dalalat üzerine düştü bunu sen bildin mi bunu baktın mı? okudun mu şeytanın burada planları nedir hiç bildin mi bunları baktık mı bakmadı şeytan ne yapıyor biz işte burada avuç tutup bizi Zannediyoruz sırat-ı mustakim üzerindeyiz ama değilmişiz. Onun için bu ümmette her şey çıkar. Bu ümmette her şey çıkmıştır. Evet. Şimdi Yahudiler Allah'ın kelamını yerinden değiştirdiler mi? Değiştirdiler. Bugün ümmette de değiştirdiler. Yahudiler Allah'ın kelamını değiştirdiler. Bugün ümmette de değiştiriler. Allah'ın kelamını değiştirmeye kimse cesaret edemez. Çünkü Allah Kur'an'ını kurmuştur. Bu sefer anlamını değiştiriyorlar. Anlamını değiştirdiler mi? Değiştirdiler. Yahudiler ne dediler? Dediler cirin kapıdan deyin hitta hitta deyin zefere kavuşursunuz. Yahudiler değiştirdiler. Ne yaptılar? Bir nun eklediler araya. Hinta dediler. Ne oldu? Zillete uğradılar. Gazepen düzenlerle. İyidir. Müslümanlar ne dediler? Allah Teala dedi, isteva alel arş. Bir Elif koydular, istevle ettiler. İsteva yani yükseldi arşın üzerine. Bunlar ne dediler? Kusatta aşkı, İstile etti arş. Sanki ondan önce bir tane arşı almış, Allah Teala mülkünün haricindedir. Allah Teala gitti o arşı istile etti o arşa, hüküm, hüküm altına getirdi başka bir ilah yaratmış o arşi demek ki Allah Teala gitti onu bir elif attılar aynen Yahudiler uyduk mu? uyduk batini Yahudiler dediler evet bu Tevrat'ın bu ayeti budur ama bunun anlamı böyle değil bunun anlamı budur bizim aşırı tasavvufçılar bunu yaptılar mı? batini tefsir bunu yaptılar yani ne dersek onlar yaptılar Kah Yahudiler, Hristiyanlar peygamberlerin, salih insanların kabirin, kabirlerine mesil yaptılar mı yaptılar? Bizimkiler ne yaptı? Aynısını yaptılar Ondan dolayı o bir dünyada ne var şeyde ne var ise millette hatta Hristiyanlar rahbaniyet nedir? Allah tayy biz rahbaniyeti yazmadı. İbtedaûha fid Kendilerinden eklediler. Rahbaniyet nedir? Ben dünyadan kesilip ibadete veriyorum kendim Allah bunu emretmemiş. Ne Hristiyanlığa ne İslam'da. Ama bunlar kendilerine yaptılar, onu da yapamadılar. Bizimkiler ne yaptılar? Tasavvufun bir kısmına. Halvete girmek. He, tevekkülü elden bırakıp Allah'a her şey Allah rızkımızı verir. Ne yaptılar? Aynen onların hatalarına düştüler. Yani bu mesele bitmez. Şimdi bunları biz madde madde inşallah... Ne yapacağız? Zikredeceğiz. Bunlardan ders çıkaracağız. Bir de Yahudiler ne dediler? Allah bunları denizden kurtardı Fir'an'dan. Geldiler. Emniyette oldular. Ya Musa dediler bize bir ilah lazım. Senin Rabbini göremiyoruz. Biz öyle öğrenmişiz. Bir Rabb görür. Bir ilah görür. Biliyorsunuz bu Yaptılar. çifre düştüler. Müslümanlar da yaptı. Resulullah zamanında bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynen şeyden dönüyorlar bir razvada. ذات الانوات. Ne dediler? Baktılar, müşrikler bir ağızları var o ağızları teberük ediyorlar. Ya Resulullah bize de bunlar gibi bir ağız şey yap da biz de teberük edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi orada? Subhanallah dedi. Haza kema kâle kavmu Musa, Musa'nın kavmi dedi ricbi. "İc'al lenâ ilâhan kemâ lehum âlihâ." Bize de bir ilah canlandır onların alihleri gibi. "Ve'llezî nefsi bi Muhammedin, nefsi yemin ederim onun elindedir ki le terkebenne le terkebun senenne men kâne kadbek." sizden önceki yollarına uyarsınız. Bu geçiyor. Bu, Dâtu'l-Anvat meselesindedir. Müşriklerin ağızları vardı. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları dedi aynen onlara uyuyor. Bak Resulullah'ın zamanında sahabe uymaya başladı. Ama Resulullah aralarında olduğu için ne yaptı? Düzeltti. Onlar da ne oldu? Düzeldiler. Hataları düzeltti. Ondan sonra bunları için düzeltir? Alimler. Varisler. Ne kadar iyi varis var ise hakiki miras sahibi ise o toplum bu hataya düşmez. Ne zaman mirasçılar falsoysa ismi olarak mirasçıdır ama kılıfı mirasçıdır. içi mirasçı değil. Ki günde maalesef hakiki alimler, Rabbani alimler el sayısı kadar. Yumruğunu vurup masaya hakkı söylemiyor. Ne zaman alimlerimiz mahpushanede olsalar, yok keyif için hakkı söyledikleri için o zaman bu ümmet kirdedir. Ne zaman olmasa anlamı gelir bu ümmet delaretciyet. Alim dedi, çoluk çocuğum, koltuğum, ene yapım ekmek parası bizim halimiz bugün olur. Işte. Evet. Ondan dolayı Hazret Ümer Şam açılırken liderlerine ne dedi? Oradaki ordu liderlerine sakın ha onların nimetlerine, ehli şirkin nimetlerine dalmayın. Nedir nimetleri? İşte ipek elbiselerdir. Hatta Şam'a geldiğinde Beytil Meclise baktı Ebu Ubeyde Cerrah Emini, hadi bir ümmetin emini, baktı, haftanı süslü girmiş böyle, yani Şam bu yarımadada yoktu. Yanında Halid ibni Velid bütün sahabeler, ümrü bin as, hepsi böyle girmişler. Öyle kızdı ki Hz. Ümür, ondan sonra tabii milletin önünde kızmadı. Geldiler çıktı bir odada kaldılar Hemen dediler, ya kızma. Burada dediler, insanlar görüşe, liderlerinin görüşüne önem veriyorlar. Ondan dolayı biz bunu girmişiz. Soydu Abu Ubeyde şeyini, kaftanını, cübbesini, altından yamalı elbisesi çıktı. Yani biz bunu siyaseten, yani davet metodu diye bunu kullanmışız. İşte orada dedi, sakın ha uymayın, Uysanız ne olursunuz? Onlara uyarsınız, zillet yolunu olursunuz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadiste, Tirmizi'de rivayette diyor ki Dabbe ileykum da'u'l-umami qablukum el-hasadu vel-bağdâ'u hiy el-haliqah Size tıraş ecdi gelir. Tıraş yok, satı kazar. Nedir? Hasad ve bağda. Hasadet ve kint ve nefret. Diğer ümmetlerin hastalığı size de gelir diyor. Gördün mü? Bu bir cüzdü anlatıyor. Yani biz olarak diğer hadiste ne dedi? Genelde şibir. Bir karış ve karış uyacağız. Evet. İşte bir rivayette de yine Tirmizi'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Hazret Enes rivayet ediyor diyor ida zahara fikum ma zahara fi beni İsrail. Beni İsrail'de tıxan dalalet yolları sizde eşişer olduğunda ida kanet il fahise ida kanet ida kanet ve'l mulk fi sigarihum ve'l ilm fi rudalikum diyor ki fuhuş büyüklerinizde çıksa, yani ümmetin liderleri fuhuşa düşseler, her şeyde fahiş nedir? Yani her şeyde sınırı aççalar adet urfa açsalar, yönetici sizin küçüklerinizin eline geçse, küçük burada yaşan, yaş olarak değil, ahlak olarak Soy olarak, bilci olarak, küçüklerin elinde. bugün günde yöneticide kimler var Müslüman ülkelerinde? Sonra ilim de, ilim de en şeyde olacaktır. Cahillerinizde olacaktır. Bugündeki görüyoruz, alimler konuşurken, ne kadar ilimi, İslamiyet'i yaşıyorlar, yaşamıyorlar ortadadır. Onun için halimiz budur. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem apaçık haber vermişti. Evet. Şimdi biz bunu anladık. O ümmetlere muhakkak uyacağız arkadaşlar. Çaresi yoktur. Resulullah haber vermiş. Bir de bu gayipten haber vermiş. Bu gaybi biz canlı, canlı olarak gördük. Beyçi ashab birçokunu görmedi. 9-9'unu görmedi. Tabi'in 9, -9 görmedi. Ve hakeze bir kadar. Ama biz 9-10'unu gördük. birçoğunu gördük. Demek ki bizim için bu nedir? Gayb değil. Bu hakikattir. Ne yapacağız? Buna düşmeyeceğiz. Şimdi bir göz atalım örneklere. O ümmetler ne yapmışlar? Biz ne yapıyoruz? Hatta farkına varalım. Hatta biz de bu hataya düşmeyelim arkadaşlar. Demeyin, yok ya kim Yahudi'ye uyar, kim Hıristiyan'a uyar, kim kiliseye gitti, kim Havra'ya gitti Diye, diyebiliriz değil mi? Ama bir bakarım ne de uymuşuz ne de uymamışız. Bu ümmet 1400 senedir ne de uyup ne de uymamış. Şimdi, ilk önce Allahu Teala, en mukaddes varlıktır bizim için. İmam ediyoruz, gaybtir allah Teala. Ama allah Teala'yı biz tanıyor Görmemiş mi? Görmedik biz Müslüman olarak Rabbimizi. Ama hakkıyla tanıyoruz Rabbimizi. Nedir? Allah-u şey. O'nun eşi emseli, benzeri, niddi hiç yoktur. Tekdir. Eydir eşi emseli olmayan nasıl anlayacağız? Ha. Allah elçi göndermiş. Elçiye demiş Allah böyledir. Sifatları budur, isimleri budur, fiilleri budur, bunları yapmış. Allah'ı görmüyoruz ama hakkıyla tanıyoruz. Onu. Bazı Allahu u Teala'da var. Ona inanırız ama nasıllığını bilemeyiz. Sabrederiz. İmtihanımız buradandır. Kıyamet gününde göreriz. Bu sabrın karşılığını Rabbimizi görerek o zaman şeyimiz gider. O cahilligimiz ne olur? İmanımızla cennette gider. Ama Yahudiler, biz böyle inanıyoruz. Ashab-ı böyle inanmıştı. Dört imam da böyle inanmış. Bugüne kadar dört imamın peşinde giden böyle inanıyor. Ama ümmet bu akide üzerine kalsaydı biz şu anda asr-ı saadeti devamıydık. Ama kalmadı. Bu akide azınlık oldu. Galip olan nedir? Baha demiştim. allah Teala hakkında. Yahudiler Allah-u Teala'yı da alay ettiler. Yahudiler, allah Teala alay etmek nedir arkadaşlar? Yani bir sıfatlarını ala kendisinden bunu da alay ediyorsun. allah Teala, biz inanarak allah Teala'nın eli var. Hem de ki eli var. Hem de eli açıktır ayette diyor. Ne demek el açık? Yani allah Teala'nın atası hesapsızdır. Yahudiler ne dediler? Maide surasında يَدُ اللّٰهِ Allah'ın eli sıkıdır. Yani haşa Allah cimridir diyorlar. Allah-u Teala'ya ne yaptılar? Tehrif ettiler. Ondan sonra ne dediler? اِنَّ ve ve وَنَحْنُ aghniya. Allah fakirdir. Biz zenginiz. Bak Yahudiler o zamandan mülk sahibidirler. Kıyamata kadar da gideceğim Şu anda dünyayı Yahudi lobileri yürütüyor. Amerika'yı bile. İstersin bir Cumhurbaşkanı baş, şey, Amerika başkanı Yahudi lobisine karşı çıksın. Hayatta başa gelemez. Çıksa da suikastan indirirler onu. kast değil şimdi bir nevi John Kennedy gibi indirirler onu. Hell yeni suikast var. Yahudiler ne dediler? Allah Teala yeri göğü yaratırken üç gün dinlendi. Haşa vakef. Allah münezzehtir. Allah Kur'an'da diyor bizi elem yemes senemin lugub. Bizi lugubnedir Böyle bir azıcık bir duraklama bize gelmez allah Teala röklama bile gelmez. Yahudiler dediler allah Teala her şey istiva etmedi. E, pardon, istiva etmedi. Vesaire, bu konularda e, e, bu konularda Yahudiler e, tehrif ettiler. bizim Bizim ümmette de tehrif edenler oldu. Allah'ın eli dediler yoktur. Nedir? Nirmeti var. Ya Allah Kur'an'da diyor eli var. Kur'an Arabi, lisanen arabiyin mubin. Kendileri bir kayda kurdular orada. Kendilerinden bir kayda kurdular. O kaydayı mühkem ayetlerin üzerine oturtular. Uydular mı? Uyudular. Allah arste değil. Uydular mı? Tehrife uydular. Vasayra her yere ne yaptılar? Bütün konularda Allah'ın isimini, sıfatlarını iptal eden oldu mu bu ümmette? Oldu. Allah kızmaz, Allah sevmez, Allah razı olmaz. Bu sıfatlar Allah talibi yoktur. bunları hepsini değiştirdiler. Demek ki burada ne olduk? İtikat meselesinde, itikadın de en başı Rabbül Alemindir. Onda da neye uyduk? Yahudilere uyduk. İkinci Allah'ın kelamı. Allah'ın kelamı nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'i Yahudiler Tevret'i ne yaptılar? Tevret'i değiştirdiler. Ayetlerini parayla sattılar. Büyükleri dedi ayetleri çıkartın bu kadar para verirse çıkarttılar. Yen değiştirdiler. İçki halaldır dediler. Vesaire. Sonra biz ne yaptık? Biz de aynasını yaptık. Onlara nasıl dediler hitta, bir nun eklediler hinta yaptılar, biz de isteva yerine bir elif ekledik istevle yaptık. Bu nedir? Bu da olara uymaktır, Allah'ın kelamını değiştirir. Biz Allah'ın kelamını değiştemedik, şimdi anlamını, Allah'ın anlamını değiştiriyorlar. Mehkem ayetleri ne yapıyorlar? Kendilerine göre tefsir ediyorlar. Allah Subhanahu teala Rabler edilmedik. Biz tek Allah'a ibadet ederiz. Ama Yahudiler kime ibadet ederler? Kendi alimlerine, rahiplerine, papazlarına onların sözlerini tutup onlara ibadet ettiler. Ödeyi İbni Hatim dedi ya Rasulallah, ben sahabeydim. Biz onlara ibadet etmiyorduk. Ben Hristiyan'ıydım. Yani etmedik. Dedi ibadet değil ki olara adak kesersin, namaz kılarsın. Onlara bu konuda ibadet ettiniz. Asıl ibadet Allah'ın emrine uyacaksın yasağın önünde duracaksın. Siz ne yaptınız? Oların dediklerinin önünde durdunuz. Oların emirlerine uydunuz. Bu ibadet türlü. Bu ümmette yaşandı mı? Yaşandı. Adam gelip diyorsun ya sen yaptığın iş yanlıştır. Bak Resulullah dört imam öyle diyor. Hayır diyor. Benim şeyhim böyle demiştir. Benim hocam böyle demiştir. Çor çoruna, taklitten aynen diğer ümmetlere uyduk mu? Uyduk. Üçüncü, Allah'tan başkasına dua etti mi diğer ümmetler? Ettiler. Biz ettik mi? Ettik. Onlar kim ettiler? İşte alimlerini vesaire şeylerini. Biz kim ettik? Biz de aynen rical-ül-gayb dedikleri kutuplara, kabirlere dua sürür. Allah'tan harici ne? Dua tevhiddir. Resulullah diyor, dua ibadetin özüdür. Yani kulluğun hakikati duadır. Bugün Allah'a, tek Allah'ı yönetti. Yani duayı tek Allah'tan istediğimiz yerine başkalardan istedir. Hatta bu bile bileşir. Çünkü kimse senin isticaba, duanın cevabını veremez. Allah'tan başlıyor. Evet. Bu ümmette yaşandı. Resulullah dedi, vefat etmeden önce ne dedi? Lanet olsun Yahudi Hristiyanlara peygamberlerinin mazarlığından cami yaptılar. Biz yaptık mı? Biz de yaptık. Kabirler üzerine cami yaptık. Uyduk mu diğer ümmetlere? Uyduk. Bak Resulullah haber vermiştir. Diğer ümmetlere karış ve karış uyacağız. Diğer ümmetler, şahıslar, alimler, salihlerin üzerinde huluv yaptılar mı? Yaptılar. Sa salih insanların alimleri ilah yerine çıkarttılar. Bile. Hz. İsa'dan tut, üzerinden tut vesaire. Hemen ne dediler? Ehli Kehf'i bulurca "Lan attıkızan onlara mescide." Ehli Kehf'i buldular. Ha Hristiyanlar, salih insanlar Hemen dediler öldüler. Hemen dediler bunların üzerine bir cam yapalım. Biz de yaptık mı? Yaptık. Salihlerde hulu yaptık mı? Yaptık. Salihleri ilah yerine koyduk mu? Koyduk. Onlar hatta İlah yerine koydular bir kısmi dediler Allah'ın oğludular. Yaptık biz de yaptık. Onların yanında adak kestik, kurban kestik mi, adak yaptık mı? Yaptık. Hristiyanlar, Yahudiler de yapmışlardır bunu. 6 Hristiyanlar, Yahudiler ne yaptılar? Dini Dini sıkıştırdılar Allah'tan kulun arasında. Pazardan pazara kiliseye gideriz. Cumartesi, cumartesine Havra'ya gideriz. Kuldan Allah arasındadır. Biz de mi yaptık? Biz de yaptık. Bak görmüşsün, karış ve karış uyuruz alara. Sallallahu aleyke ya Resulullah <Sessizlik> ya alemel Nece yol gösterici. Hidayet yolunu sen gösterirsin. Bütün verdiği haberler çıkıyor. Ne dediler Yahudi Hristiyanlar? Kayserin hakkı Kayser'e Allah'ın hakkı Allah'a. Biz de dedik mi bunu? Dedik. İbadet Allah'ın arasındadır diyorlar. Hatta bizim Türkçe'de ne yaptılar? camiye imamı bile kulufunu bile camiden dışarıda giremez. Ya bu din adamıdır bak papazlar dışarıda elbiselerin giriyorlar siz giremezsiniz. Yani biz onlarda bile bir atladık. Anlatabildim? Bugüne kadar hoca sarık cübbesini asacaktır zaten ama saatini gelecektir. Her şeyde orada dur. Kayserin malı kaysere Allah'ın hakkı nedir Allah için yani kul camide ibadet senden Allah'ın arasındadır. ama hükümdarın hakkı var itaat edeceksin onun. Hükümdardır ne yaparım Allah'ını huzurunda tepimiz üzerimize. Bugün de oluyor. Bugün de maalesef bazı Müslümanlar gördük işte. Mısır'da Müslüman diye çesiniyor şeyin yanında durdular. Ne yaparım işte adam diyor sisi geldi darba yaptı. Biz de ona itaat edeceğiz. Mısırın eski müftisi zındık. hal Cuma e çıktı ne dedi? İtaat ederiz. Zındık olan Şeyhül ül Ezher, Ezher Şeyhi Ahmed-ül ne dedi? Durdu sisi'nin yanında evet dedi. Biz e, darbacının yanındayız. Darbacı ne getirir sana şeriat fakatini? Hayır layık paket getiriyorsun. Şeriatın insanın yaptığı bir ürünü getiriyorsun. Sen de ona imza verdin. Uyduk mu? Uyduk. Yahudiler Hristiyanlar Hazret İsa'yı, bak Yahudiler Hazret İsa'yı alayi salat wa sallam satlar Roman'ın şeyine, yöneticisine. Biliyorlar peygamberdir. Ama Havra'nın içine gelmiyor bu başımıza dert olur. Bizim ekmeğimiz kesilir. Kalktılar iftira ettiler, sattılar ona. Onu kırdılar. Roma yönetimi altındaydı Filistin. Roma hacmi de karar çıkarttı. Dediler İsa maksadı Roma'ya karşı ayaklandırıyor insanlar. Bak nasıl çıkıyor, biliyorlar da. E bizim Ali Cuma ne dedi? Ali Cuma çıktı dedi. Çünkü bu ihvanlar kitne sahibidir. Haricidiler. Misri yok etmek istiyorlar. Bizim birliğimiz, baralığımızı yok etmemiz istiyorlar Aynen. Uyduk mu? Uyduk. Yedinci. Hristiyanlar ve Yahudiler peygamberlerinin, salih insanların doğum günlerini kutluyorlar mı? Kutluyorlar. Biz ne yaptık? Biz de kutladık. Mevlidi Nebevi diye bir şey yoktur. 600 senesine kadar. Ondan sonra bir eklenmiş. 600 senesine kadar yoktur bu. Ondan sonra bunun olmuş? Eklenmiştir. Nereden almış? Hristiyanlıktı. Hristiyanlar Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyorlar. Biz, biz de Resulullah'ın doğum gününü kutluyoruz. Eydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi hiç kutlamadı. Ashab-ı kiram, dört imam 600 sene kutlanmadı. Bu din mi? Batıldır. Teşebbühtür. Resulullah diyor, Çin bir kavma benzese, oğlardan olur. O da yetmedi. Şeytan daha işletti bize. Her çeşitin doğum gününü kutlamak, şeytan olar işlemiş, bize de işledi. İslam'da doğum günü diye bir şey yoktur. Benim doğum günüm, filan gündür, onun doğum günü, bu bidattır. Caiz değil. Bunu yapmak, vabeldir, günahtır. Çafirlere benzemektir. Allah kurusun, o günü yapsan, çafirlerden haş olursun ya biz İslami kılıfak olmaz bu dindir itikattır ha onların dünyavi bir meselesi var ise bunda bir mahsur yoktur Müslümanlar kaşıkla yemek bilmezler elden yerler. ama kaşık çıktı bu bir din, dinle ilişkisi var mı yok sandalye okuyordur bizde masaya okuyordur bak Osmanlı devletinde masaya okuyordur bu masaya okuyordur bu çafir nicadidir. Ama bu dinme meselesi değil. Dünya meselesindendir. Araba gibi, sanayi gibi. Da bir mahsur yoktur. Ama dini mesele oldu, mahsuru var. Olmazsan yılbaşı, tüyü bilmem ne, bunlar caiz değil. Ey içi doğdun bilmem ne. Bunlar nedir? Yoktur. İslam'da bunlar yoktur. Biz uyduk mu? Uyduk. Sekizinci, Yahudi Hristiyanlar hut yaptılar mı? peygamberlerinin salihlerinin yaptılar mı? yaptılar resim yaptılar mı? yaptılar işte hala biz Ayasofya arkamızdadır bir kilometre bizden Ayasofya, beş dakikada gitsek Ayasofya'da Ayasofya ne zaman yapılmış? İslamiyet'ten önce 200 sene kusur 200 kusur sene önce yapılmıştır şu 150 sene civarında. İçinde ne var? Hazreti İsa'nın resmini yapmışlar filan yapmışlar. Biz ne yapıyoruz bir de? Put yapıyoruz Yapıyoruz. Hem de fabrikasın fabrikasyon putlar yapıyorlar. Salihlerimizin resimlerini yapıyoruz, yapıyoruz. Biliyorsunuz bir tabala yapmışlar bütün Avli Allah'ın Her çeşit evine koyup bereket alıyor burada. Bu Sünnet kimden kalıp Yahudi, Hristiyanla? Kendi fotoğraflarımızı asıyoruz evlerde. Fotoğraf çekiyoruz, Çekiyoruz. Kime uyduk? Geçmiş ümmetlerde. Parantez arasında şimdi bir de Facebook'ta hemen yazar. Ya oca sen de çekiyorsun fotoğraf. Facebook'a koyuyorsun. Demez mi? Çok dediler. Ama biz geçici fotoğraftan kalıcı asma ayrıdır. Bunu biz fotoğraf dersinde açılamıştır. Evet. Dokuzuncu Yahudi Hristiyanlar nereden darbaya aldılar? Kadın fitnesini? Resulullah dedi ilk fitne Beni İsrail'e kadından giriş yaptı. Şeytan yani. Hatta Nuh kavmuna kadından şeytan giriş yapmış. Nuh kavmundan sonra bütün kavmlarda kadından giriş var. Eğilir. Biz de yaptık uyduk onlara uyduk. Kadının fitnesi ne zaman başlar? Ne zaman kadınla erkek ortalarındaki engel kalksa? Yani karma olsa, haramlık salamlık bizim tabirimizle kalksa ne olur? Mahramsız kadınlar çıksa dışarı, mamur olsalar, her yerde gerçekten konuşsalar fitne olur. Uyduk mu? Uyduk. Bugün de bizi duyan ya diğer bunlar tam hakikaten bunları icatdiler. Bunlar cerici diller. Bunlar bizi çağ dışına götürüyorlar. Evet, size göre olabilir. Biz size bir şey demiyoruz. Ama bu bizim inancımızdır. Biz deva kuşu gibi başımızı koyup bizi kimse görmüyor diyemeyiz. Bu bizim inancımızdır. Biz buna inanıyoruz. Siz bize bugün gülün. Biz de bizim inancımıza göre kıyamet günde biz de size bu Mutaffik'in surasındaki gibi. Biz de size gülüyoruz. Evet. Biz buna inanıyoruz. Bütün fitneler nereden girmiş? Kadından girmiştir. Kadın da fitnesi nedir? Bize ne geldiler? işte İşte hürriyet, serbestlik, özgürlük kadına. Buradan kadınlarımızı Evden çıkarttılar. Peçesini açtılar. Ondan sonra sadece bir şey burada hatırlatın. Nemse kralı. Avusturya'da mı diyorlar? Vienna. Avusturya'da. Vienna'de Nemse kralı kanuni zamanında yani de oğlu Selim zamanında Viyenne'de hanımına çarşaf çili diyor, halkın önünde de marasimde çarşafla çıkartıyor hanımının. Ne için? So Osmanlı sultanına benzemek için. Anlatabildim? Çarşafla. Ama biz ne olduk şimdi? Biz onlara uyduk. Adam hanımını çıplak çıkartıyor. Ne diyor? her çeşit. millet bakın hanımıma her yeri meydanda her yeri meydanda bakın hanımıma gece yatakta düşünün onu bunun da adı nedir de yüstür. Resulullah diyor de yüz cennete girmez. Nedir de ya Resulullah diyor kıskanmaz erzin namusunu. Yani sen hanımı süper bezetmişsin. Barbie bebe gibi her yeri fiziki meydanda bunun adı nedir? He? Bunun adı şer'en de yüçtür. Yani diyorsun, başka yani halk dili kullanmayayım yani bellidir zaten. Evet. Ondan sonra onuncu moda fitnesi. Erçeç kadında. Bu moda nedir? Kimin ümmette var bu moda? Yahudi Hristiyan da var. Biz mi bunun. Her şey moda. Her şey moda. O nedir? Hem paramızı alırlar, hem namusumuzu alırlar, hem bizi meşgul ediyorlar. Neden? Uyanmayalım. E ha, kendi ümmetlerini de meşgul ediyorlar. Eyleller tabi. Çünkü Amerika bile, bugün dünyaya hakimdir, yüzde onun aklı çalışıyor. Yüzde dokuz ot gibi yaşıyor. Onlar çalışıyor. Siz düşünmeyin. Her şey sizin için bol. Düşünmeyin. Niye, için eğlenin? Onları hedefe çitlemişler. Bunlar çünkü insanlar uyansa e biz ne yapıyoruz derler. Bu moda da o uyuşturucun bir malzemesidir. Modayla ne yaptılar? Kadınlarımızın her yerini dışarı çıkarttılar. Biz de onlara uyuyoruz. Breng bu sene modadır. Moda çözkün çizgisi çıkacaktır. Memenin yarısı çıkacaktır. Dik duracaktır. Göbek çıkacaktır. Bir olur popalarının yarığını çıkartırlar. Bu da oldu. Düşük pantolon yapıyorlar. Short giyiyorlar. şimdi ne olmuş tayt bitti coğrab giyiyorlar, ince coğrab vs bunun sonu gelmez şeytanın işidir yaptık mı yaptık 11. kime uyduk hristiyan yahudilere ne de müzik sinema tiyatro ha? televizyon bunlar nedir kimin ürünüdür bunlar şeytanın Şeytan almanları kimdir canlandırdı? Biz değiliz. Yahudi Hristiyanlar. Biz ne yaptık? Onlara çor çoruna uyduk. Olmasa olmazımız oldu toplumu. 12. Erkekler kadına kadınlar erkeğe benzedir mi? Benzedir. En büyük alamet kadınla erkekler kadına benzesin nedir? Sakal tıraşıdır. Sakalını tıraş ediyorsun, kadın gibi oluyorsun. Rasulullah cii sakal tıraşı haramdır. Dört imam icma etmiştir. Resulullah emrediyor sakalınızı serbest bırakın diyor. Uyduk mu? Uyduk. Erkeklerimiz kadın gibi haraçat, devranış, ciiş, eziklik bilmem ne renk flardda uyduk mu? Uyduk. Kadınlarımız erkek gibi oldu. Pantolon yürüyor, araba kullanıyor, bilmem ne yapıyor, erkek haraçatı. Tek başına gidip çalışır, tek başına gelip çalışır. Yani liste uzarsa, uzadıkça uzar. Evet. On, on üçüncü, Avrupa'da din adamlarıdan alay ediyorlar mı? Ediyorlar. Küçük düşürürler, düşürüyorlar. Bizim ümmet de ne yapıyor? Aynı şeyi yaptı. Tabii din adamı diye bir şey yoktur bizde. İsmi nedir? Alimdir. onları niye din adamı dediler? Fransız devriminde. Yani dinin adamı sen, din adamısın, başka şeyin adamı değilsin. Karışmazsın. Siyaset, hayat, toplum, moda, bunları karışmazsın. Sen kilise havrada adamsın, başka yerde adam değilsin. İslamiyet'te bu yoktur, din alimi var. Din alemi gerekirse... Cumhurbaşkanı olur, başbakan olur, bakan olur, devlet olur, yönetici olur, şura olur. Yok be sadece din görevlisi yaptın, koydun bizi camiye. Olmaz, İslam'da bu yoktur. Rasulullah hem askeridir, hem idarecidir, hem e, kadidır, hem her şeyidir. Dört imam, dört şahaba ve dört imam vasıya. Evet, bunu da biz yaptık, mı yaptık? 14. Avrupalılara uydu mu ne de? Parayı tazim etmekte, Malı tazim etmekte, Paraya tapmakta. Nerede uydu? İşte ne diyorlar Amerikan sistemini? Kapitalizm. Kapitalizm. Kapitalizmin esprisi nedir? Maddeyi yüceltmektir. Değil mi? Maddeye tapıyorsun. Başka bir şey değil. E biz uyduk mu? Uyduk. Hayatımız şu anda her şey paraya bağlı mı? Bağlıdır. Hani adetimiz, ürfümüz bile kalmadı. Bırak şimdi din, diyanetimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Vallahi Vallahi Vallahi Musulman, mümin değil konşusu aç, kendisi tok uyur. Bu Amerikan filmlerinde yazar mı? Yazmaz bu. Bu bizde var, Müslümanlarda. Ama biz de bir gün böyle olduk. Ne oldu? Paraya ibadet ettik. Kadın erkek eşitliğinde aynen uydunuz mu? Vücünde kran krana savaş veriliyor. Kadın erkek eşittir. En son bir günde Sûd'da çıkmışlar. Kadın erkek eşitliği iddia ediyorlar. Sûd'da yani şeriatın kılıfı var bile onu bile çekemiyorlar. Kadın erkek eşit diyorlar. Kadın erkeği boşar, kadın istediğini yapar, mirasta aynandır filan. Bunu biz yaptık Yaptık. Bu ümmet uydu mu olarak? Uydu. İyidir. Rezile nedir? Yani en adi ahlaklar, çirkin ahlaklar, haysiyetsizliği, Batı yayıyor mu bir günde? Yayıyor. Biz de yapıyoruz? Biz de yayıyoruz. Batıda kavm-ülüt fe'li nedir? Ki Allah subhane ve teala kavm-ülüt ne yaptı? Yeri alt üst etti başlarını. Batıda bir gün ne yapıyorlar? Kavm-ülüt kanunlaştı. Erçe şey gerçekten evlenebilir. Bizim de var mı? Biz bunu görmedik ama yapmadılar. Ama yapmak isteyenler var mı? Burada var, iddia edenler var. Rezileti yayanlar zina nedir? En büyük rezilettir. Onu ne, ne biçimde yayıyorlar? İşte zina evleri diyorlar. Zina evleri de Cenel ev diyorlar. Yani her çeşindir evdir, çeş buyurabilir. Ondan sonra adında fahişe demiyorlar. Çilşin ya, efendi olun biraz. Görgülü olun, medeniyetçi olun. Hayat kadını. Sana hayat verir ya. Yani. Halbuki hayatını alıyor sen orada. Ebedi hayatını elinden alıyor. Beş dakika lezzet için. Evet. İşte halbuki o lezzette o beş dakikadır ondan sonra pişmanlık olur. Dinsizsin de aynandır. Yani bir dene dinsiz olsun o beş dakikadan sonra pişman olur. Evet. Bu rezileti yaydılar mı? hatta şatanistler bile çıktı <gülüyor> Avrupa'da şatanistler bile din oluyor kanunlara giriyor burada da onlar yavaş yavaş şey oluyor işte üçüncü sektör dönmelere ne diyorlar eş, eş, eş, eş. eşcinseller yani ne kadındır ne ercektir. Allah bu dünyada kadın erçek yaratmış bu ortada ortada bizde bir şey uydurma şey yapacağız ne kadının ne erçeğin onu da bile kanunlaştırıyorlar Avrupa yaptı, biz de peşindeyiz. Kralları, yöneticileri Allah gibi tazim etmek batıda var. Bizde de oluyor mu? Oluyor. Yani yöneticiler bizim için kral gibidir. E Allah Teala'nın mekaneti aynasını ona veriyoruz. Bugün de bile bugün de bile çok musulman yöneticiye karşı çıkamıyor Yönetici senin dinini bozuyor, yok diyor. Bu nasıl olsa yöneticidir. Büyüğünde körfez ülkeleri öyledir. Alimleri bile ya bu yöneticidir diyor. Allah Resulullah bir yöneticiye karşı çıkmayın. Hangi yönetici? Allah'ın emrini Uygula Uygulamasa karşı çıkacaksın. İslam'da yönetici mutlak itaat edeceksin. Valla o malı aldı, beli vıkır başladı. Evet. İdeye edeceksin. Ama bu ne zaman senin hakkın ise sen sabret karşılığında cennet var orada. O yöneticin hasenetlerinden Allah alır Hüd dağı kaderi getirip seni terazına koyar. Ama dinin harcı, Allah'ın dini dönüyor. Faiz ortaya çıkıyor. Ya yöneticidir ne yapalım? Yöneticinin hakkı var bunu. İşte biz aynen Hristiyanlar, Yahudilere uyduk. yani zamanımız daraldı soysak bitmez arkadaşlar her şeyde günlük hayatımıza ne baksak biz batıya uymuşuz her şeyde Yahudi Hristiyan uymuşuz dinde, diyanette, adette, ürte ama burada bir şey diyeyim demesin bir tane biz irtica, cericilik, karanlık, tünele götürürüz hayır biz aynen zamanda hakiki İslam o Osmanlı alimlere karşıdılar ki diş dolgusu caiz değil, matbaa basma yap, getirmek caiz değil, e, silah fabrikalarını kurmak... Bunlar da cehalettir. Ne ifrat ne tefrit. Orta yol İslam yoludur. Biz uyarız, arabanın da kralını mineriz ve yapmasına da teşvik ederiz koltukta da otururuz, masada da otururuz, kaşıkla da yeriz, çataldan da yeriz. Eğer adet dini bir adet değilse, bu nedir? Cayistir. Bak alimler ilk pantolon çıkarken demişler bu Yahudi'ye, Hristiyan'e benzemektir, haramdır. Doğru mu fetva? Doğrudur. Müslümanın girişi yoktur pantolon. Ama ondan sonra yayıldı, o zaman ne oldu? Özel bir Hristiyanın girişi olmadı. Bunun oldu hüküm kalktı üzerine. Ama şartla. Bugün de bazı arkadaşlar var bakıyorum aynen Avrupalılar gibi pantolon giyiyorum. Caiz değil. Pantolonun bol olacak. Avrupalılara benzememem lazım. Yahudi Hristiyana benzememem lazım. İslam paçada içi şey koymuş. Paça uzun olmaz. Bol olacak ki Fiziğinin çizgisini çıkartmaması lazım. Erçekte öyledir. Kadında tabi şartlar daha katıdır. Evet. Şimdi biz bunu bildik arkadaşlar. Liste çoktur. Zamanımız yoktur. Ama dersi bitirmeden önce kurtuluş yolu nedir? Biz Yahudi Hristiyan'a uymamak için ne yapmamız lazım? Yani şimdi biz Hastalığı tespit ettik, ilaç da vermeden sizi göndermeyelim. Ortada koymayalım. İlaç da tabi benim hünerim değil, benim de içtihadım değil, benim de çok uyanıklığımdan değil. İlaç 1400 senedir var. Ayet içerimdir, hadis-i şerift. Resulullah vermiştir. Ben sadece o reçeteyi size hatırlatıyorum. Önce kendime tabi, Şerefsiz. Allah subhanahu ve taala an'am sura 13'ün 3 ayet ilaç veriliyor. Ne diyor? Ve enne hada sirati mustakîm. Bu benim apaçuğ sırat-ı mustakîmdir. düz doğru yolumdur. Nereye gidiyor? Senden başlıyor. Bak, her insanın ayak altından başlıyor. Nerede bitiyor? Cennette kapsın. E, tamam ilaç fettebi'u ben sırat-ı müstefümü biliyorum şu anda sırat-ı götüren yol bütün kitaplarımda var kitabında yazarım ama ben buna uymasam ne olur ne olur bir şey yazmaz bakın ittiba s-sünen Resulullah dedi ittiba'e uyarsınız biz önce ne dedir İçi imam var. Hidayet imamı Resulullah ona uymamız lazım. Dalalet imamı iblis ona uymamamız lazım. Onun yolunun adı dalalet yoludur, bunun sıratı müstakim yoldur. Allah Teala ne diyor burada? hada هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمَ فَاتَّبِعُوا Uyun sıratı müstakimi. Kimin eteğine sarılacağız? ve sellem. E Resulullah yok burada. Nasıl eteği bizden uzaktır? Zincirleme sarılacağız. Varislerin. Eteglerine salacağız ancak kurtaracağız. Bak Allah Teala hikmet ve merhameti gereği. Yine al bunu ut. Doktor doktor der sana al bir ilacı al. Ama de der şefkatli doktor. Bak sakın ha ihmal etme. Bunu ihmal etsen sen tehlikeli olursun. Bir de gel üç gün sonra göreyim seni. Bir de kontrol edeyim seni. Ama o bir doktorlar burnları havada çok var bizim böyle. Zihniyet, sol zihniyet. Maalesef yüzde yetmiştir. Türkiye'de. Bu tür, türlü doktorlar sanki sen dünyayı kendisi yaratmıştır. Elhamdülillah şeyleri kırıldı mücündür. Ne diyor sana? Al bunu git. Ama Rabbil Alemin böyle demez. Şefkat, rahmetli Elhamirrahimindir. Reçeteyi verdikten sonra hatırlatıyor. Ne diyor? la تَتَّبِعُ سُبُولُ Yollara sırat-ı müstakimden ayrı yollara uymayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatırlarsınız. Kumsalda bir cizgi çizdi. Dedi bu sırat-ı müstakimdir. Bende başlıyor cennetin kapısında bitiyor. Tamam. Eyvallah, sırat-ı müstakimdir. Biz de bu yola gideceğiz. Hayır dedi. Yanında yollar çizdi böyle. Bu sırat-ı müstakim yanında böyle yan yollar çizdi. Dedi bu da dalalet yollarıdır. Her yolun başında bir şeytan var davet ediyor. Teşvik ediyor. Sizi çıkartsın. İşte Allah Teala diyor O yollara uymayın, sırat-ı müstakim üzerinde kalın. E uysak ne olur? Haber veriyor. Ne diyor? فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ Siz onlara uysanız artık yolunuzu sırat müstakim bulamazsınız. Onun için arkadaşlar bakın ehl sünnete Müslümanlarda bir günde dalalet yoluna sırat-ı müstakimden bazı konuda çıkma onuraya oturtmak çok zordur. Neden? Çünkü bak Allah-u Teala'nın ayeti tecelli ediyor. Uymuş bir sefer çünkü şeytan onu o da nedir adı? Bid'attir. Bid'at dalalat yoldur. Bak dedi, kulli bid'atin dalalat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bid'at dalalat yoldur. Sene gelir paketi tutturur elinde işte diyor bu sırat müstekimdir. Sen de onuyla Allah'a yakın düşünürsün. Ama günah işlesen dersen ben günahkarım affedip tövbe dilerim. Onun için alimler diyorlar eee Masiyat, e bid'at şeytana masiyattan daha sevimlidir. Masiyat her çeşit hatasını bilir, tövbe eder. Ama bid'at zennedersin dindir bu. Tam tersi bir gelse sen ne dese bu saat müstakimdir, ey Vahabi dersin. Şeytanın oyunları görüyorsun nasıldır? Ya vahhabi nedir? Sorum aklını çalıştı, onu bile çalıştırmaz seni. Kesip attı, bitti iş. Bak şeytan nasıldır. Halbuki Allah Teala diyor işte yollarınız feteferraka bikum an sabili zalikum wassakum bihi la alakum tettekûn işte bu yolu Allah Teala tavsiye ediyor. Allah Teala hatırlatıyor. Ney için? La alakum tettekûn. La alakum Allah'tan korkup şeytanın planına uymayacaksınız. Bu çözüm mü? İlaç mı? Yahudi riyse'na uymamak için. Bunu bu ayeti tecelli ettireceğiz. Hayatımıza yansıtacağız. Sonra gelelim. Bir ayet yok. Zaman yok. Bir ayet bir hadis okuyacağım burada. İlaç olacak. Örbaz İbni Sariye diyor ki Resulullah bir gün çıktı minbere öyle bir vaaz verdi bize diyor kalplerimiz yerinden oynadı. Yoktur bir tane mescidi nebevide illeki gözü sevgi baksın. Hayatımızdadır böyle Resulullah vaaz vermemiş. Dediler ya Resulullah sençi bu son vaazdır. Bize tavsiye o zaman. Nasihat et. Ne yapalım? Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Uzun hadiste bir iman tirmizi ve diğer sünnetlerde rivayet oluyor. Usuikum bitakvallah Allah korkusunu tavsiyem size. Allah'tan korkun. Allah'tan korkmak nedir? Yani bir şey yapmadan önce ben Allah görüyor, razı mı razı değil, Vallahi Allah korkusudur. Razı olsa mücafaat var, razı olmasa ceza var. Şeytan dersene Allah'ın mücafaatiyle araya bir set koy, var mı yasaksın mücafaate? İşletir seni Allah'ın tersini. Allah ne diyor? senle şeytanın e, arasına bir set koy. Şeytan seni nereye götür? Ateşen. Takvanı alimlerine diyorlar, senle Allah'ın azabının arasında bir set koyuyor. Sonra ne diyor? وَالسَّمْعِ وَالتَّعَالِ Eşitin <اِتَعَة> itaat Alimlerinize, büyüklerinize, yöneticilerinize. وَلَوْكِ Üzerinize in تُؤْمَرْ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَش۪ي bir çöle bile başınıza gelse itaat edin. Bu cinayet neye itaat ne kadar önemli? Fa innohuman yashminkom bagdi yaraktilafen ketira. Benden sonra yaşayanınız olsa çok ihtilaflar görer. Oldu mu sahaba zamandaki ihtilaf? Oldu. Rasullah'tan sonra başladı ihtilafler. Bugüne kadar gidiyor. Ne dedi ketira? <gülüyor> çok ihtilaflar görürsünüz. Görüyor muyuz? Görüyoruz. Weiya komu muhpedesat il umur. <gülüyor> Sakın ha, sakının. Neden? Sonradan dine eklenenlerde. Yani ne gibi? Dinde olmayan bir şey, Resulullah bir şeyi din paketine koymadı. El yevme ekmeltü lekum dinekum. Din tamamlandı bir günde. O paketin haricinde ne var ise bundan sakının. Muhedet. Muhedet nedir? Sonradan gelendir. فَإِنَّهَا ظَلَالَةٍ Çünkü o mühdez, dalalet yoludur. وَلَوْكِ كُرُكْعَةْ نَمَازı olsa bile. كُرُكْعَةْ نَمَازı. Kendinden eklesen, şeytanın işidir. Ya namaz, Allah'ın namazı. Bak, Resulullah'ı en sevdığı. Olsun, madem Resulullah yapmamış, emretmemiş, şeytan emretmiş. Onun için bir tane gelsem, ben Allah'ı çok seviyorum, beş yetmiyor bana. Altıncını ben kendimden koyayım, altı e, ferz yapayım. Ne olur? Ne olur? O altıncı fers sana taşa götürür. Ama o bir beş fers seni cennete götürür. Aynı namaz. Aynı Rabbim için de kılıyorum. İşte bu müheddettir. "Femen <gülüyor> edreke minkum fe alayhi bi sünneti." Bu fitneler çoğalırken, ihtilaflar çoğalırken, bid'etler çoğalırken o güne yetiştin kurtuluş istiyorsan sünnetime sarıl. وَسُنَّتُ خُلَفَاءَ الرَّاشِد۪ينَ الْمَهْد۪ينَ Benden sonra raşid ve mehdi yani hidayet olan üzerine halifelerin, yöneticilerin, alimlerin sünnetlerine sarılıyor. Yollarına yani tabi ol Burada bitirmiyor Resulullah. Bir şey veriyor, meselenin vehim olmasını ortaya çıkartıyor. Ne diyor? Azı عليها بالنواجس. Azı dişinizden sıkın onu, kaçmasın ağzınızda. Azı dişinizden. Bu diş önden tutmaz. Azı diş sağlamdır. Sıkı, sımsıkı dişinizden tutun, bunu kaçmasın. Bu oyun. Bu nedir mesele vahiyindir. Onun için arkadaşlar bizim üzerimize düşen Resulullah'ın yolunu bileceğiz. Dersin öncesinde dediğimiz gibi sırat müstakimi iyi bileceğiz. Kurtuluş yolu budur. İnanın çimlik tespiti etsek, biz kimiz ehl sünnet, iyi bilsek hayatta, hayatta en büyük hoca, en büyük şeyh-ül İslam, sargısı en büyük olan, dili edebiyetin en kralını yapan, seni gelip, sırat müstakim üzerindeki şeriat paketinin haricinde bir şey seni inandıramaz. o seni işleyemez onu. Neden? Çünkü sen adın gibi kendinden eminsin, kimliğini biliyorsun. Bu benim pakette yoktur. Sen bunu nereden getirdin? Ama paketi bilmiyorsan sana der bu İslam'dır, evet İslam'dır, sen de alimsin, hemen tutarsın, uyarsın, işte Dallaratı yolunu düşün. Evet. Allah hepimizi Resulullah'ın izinden gidenlerden eylesin. Onun izinde giden hakiki alimlerin ...kareslerin izinden gidenlerden eylesin. Oların eteğine sarılardan bize eylesin. Özellikle dört imamın itikadı üzerine ölenlerden eylesin bizi. Oların peşinde gidenlerden eylesin. Ehli dalalete, şeytanın alemanı olan o alimlerin peşinde gidenlerden eylemesin. Yahudi Hristiyanlar gibi düşünenlerden bize eylemesin ve o, o insanlardan da biz uzak tutsun.